bölüm, ikinci kısım. Bataklığın kenarında soluklanmak için durunca en şişkin paltosun içine elini sokup tülbende sardığı bir takım paketler çıkardı. Alın şunları, hepsini ben taşıyamam. Brovin, ne var bunlarla diye sorup bezi açınca ortaya içindeki küçük tüpler kıpırdayan iri ve kahverengi bir et parçası çıktı. Paketi hızla uzaklaştırırken öf, çok kötü kokuyor diye bağırdı. Eno, sakin ol, alt tarafı bir koyun yüreği deyip aşağı yukarı aynı boyutta bir parçayı benim elime tutuşturdu. Formalde hiç kokan parça, beze sarılı olduğu halde itici bir ıslaklığa sahipti. Brovin, bunu taşırsam kusacağım dedi. Gücenmiş görünen Eno, görmek isterdim diye homurdandı. Yağmurluğunun içine sok da yolumuza devam edelim. Bataklığın ortasındaki gizli şeritten yürüdük. Buradan artık o kadar çok geçmiştim ki neredeyse ne kadar tehlikeli olduğunu, yüzyıllar boyunca ne kadar çok insanı yuttuğunu unutmuştum. Höye girerken herkese yağmurluğunu iniklemesini söyledim. Eno, birisini görürsek ne olacak diye sordu. Normal davranın, Amerikalı arkadaşlarım olduğunuzu söylerim. Brovin, ya bir yaratık görürsek diye sordu. Kaçıl. Keçeği yıkıp bir boş ruh görürse, Emma, o zaman şeytan peşinize düşmüş gibi koşun dedi. Birer birer büzüşerek höyün içine girip, o sakin yaz gecesine veda ettik. Dipteki boşluğa gelene deyin her şey sakindi. Derken hava basıncıyla sıcaklık düştü ve fırtına avazı çıktığı kadar bağırırcasına sesini duyurdu. Korkudan titreyerek sesin geldiği yöne doğru ilerledik. Tünelin ağzına varınca bir an durup, köpürüp uluyan rüzgara kulak verdik. Adeta kafeste beklerken yemeğini görünce heyecanlanmış vahşi bir hayvan gibiydi. Kendimize ona sunmaktan başka çaremiz yoktu. Diz isti çöküp karı bir deliği andıran boşluğa doğru süründük. Fırtına bulutlarıyla kaplı gökyüzünde tek bir yıldız görünmüyordu. Kırbaç gibi vuran yağmur ve dondurucu rüzgar yağmurluklarımızın içine giriyordu. Şimşekler çaktıkça hepimiz bembeyaz parlıyorduk. Ardından gelen karanlıksa ortalığı zindandan farksız kılıyordu. Emma ateş yakmaya çalışsa da elleri bozuk bir çakmağa andırıyordu. Bileğini oynattıkça çıkan kıvılcımlar aleve dönüşemeden tıslayıp sönüyordu. Bunun üzerine yağmurlukları başımıza çekip iki büklüm bir halde rüzgara karşı koşmaya başladık. Kabaran bataklık sürekli bacaklarımıza yapışıyordu. Yönümüzü görmekten çok hafızamıza güvenerek buluyorduk. Kasabaya vardığımızda yağmur bütün kapıları ve pencereleri dövüyordu. Bütün kasaba halkı sıkı sıkıya kilitleyip panjurlarını indirdiği evlerine çekildiğinden, kimseye görünmeden yağmur suyunun oluk oluk aktığı sokaklarda koşmaya devam ettik. Sokaklar rüzgarın savurduğu kiremit parçalarıyla doluydu. Yağmurdan dolayı önünü göremeyen kaybolmuş bir koyun meyleyip duruyordu. Bir evin dışındaki tuvalet fırtınadan devrilmiş, içindekiler sokağa boşalmıştı. Sonunda balakçı dükkanına vardık. Kapı kilitli olmasına rağmen Brovin iki sert tekmeyle açmayı başardı. Ellerini yağmurluğunun içinde kurutan Emma nihayet ateş yakmayı başarmıştı. Dükkana girdiğimizde iri gözlü mersin balıkları cam dolapların içinden bizi gözetliyor gibiydi devin küfürler homurdanarak balık ayıkladığı tezgahın yanından geçip paslı bir kapıdan arkaya girdik. Burası küçük bir bu Tabanı toprak, tavanı ise teneke kaplıydı. Duvarları kabaca kesilmiş kalaslarla yapılmıştı. Yamuk dişler gibi ikiye ayrıldıkları kısımlardan içeri yağmur sızıyordu. Bu sahanenin içine testere tezgahları üstüne yerleştirilmiş ve içleri buz dolu bir düzen dikdörtgen şeklinde yalak vardı. Eno, hangisinde diye sordu. Bilmiyorum. Emma elindeki alevi havaya kaldırınca yalakların etrafında dolaşıp hangisinin içinde balıklardan fazlasını barındırdığını bulmaya çalıştık. Fakat hepsi birbirinin aynıydı. Kapağı olmayan içi buz dolu birer tabut gibiydi. Hepsini araştırmak zorundaydık. Ben bakamam dedi Brovin. Onu görmek istemiyorum. Ölülerden hoşlanmam. Ben de hoşlanmam ama bakmak zorundayız dedi Emma. Hepimiz bu işin içindeyiz. Birer yalak seçip içinde ödül olan bir çiçek tahrını eşeleyen köpekler gibi buzları ayıklamaya başladık. Kürek gibi kullandığımız ellerimizle buz kalıplarını yere saçıyorduk. Önümdeki yalığın yarasını boşalttığımda parmaklarım artık uyuşmuştu ki Brovin'in çığlığıyla erkildim. Elleriyle ağzını kapayıp sendeleyerek yalaktan uzaklaşmıştı. Hepimiz yalan etrafına toplandık. Buzların içinden donmuş, parmaklarının üstü kıllarla kaplı bir el çıkmıştı. Eno, galiba adamımızı buldun deyip kalan buzları yere atarken biz yüzümüze kapadığımız ellerimiz arasından onu izledik. Biraz sonra bir kol, ardından gövde ve nihayet Martin'in cansız vücudu göründü. Manzara korkunçtu. Kollarıyla bacakları imkansız görünen yönlere doğru dönmüştü. Göğüs kafesi kesilip açılmış ve içi boşaltılmış. Organlarının olduğu yerler buzla doldurulmuştu. Yüzü belirdiği zaman hepimiz aynı anda iç çektik. Yüzünün yarısı mor bir yara şeklini almıştı ve ince şeritler haline kesilmiş bir maske gibiydi. Diğer yarısı hasar görmediğinden onu tanımaya yetiyordu. Ucunda sakal olan bir çene, bir yapbozun parçalarını andıran yanak ve kaş, Boşluğa bakan, beyaz bir tabakayla kaplanmış yeşil bir göz. Üstünde sadece bir şort ve bornoz parçaları vardı. Gece o kılıkla tek başına uçurma gitmesine asla imkan yoktu. Birisi ya da bir şey onu oraya sürüklemişti. Bir cerrahın ümitsiz bir hastaya teşhis koyması gibi Martin'e bakan Eno, çok kötü durumda dedi. Size söyleyeyim, planım işe yaramayabilir. Yanımıza kadar sokulma cesareti gösteren Brovin. Denemek zorundayız dedi. Bunca yol geldik. En azından şansımızı denemeliyiz. Enoh yağmurluğunu açıp iç cebinden tülbende sarılmış kalbi çıkardı. Organ içe doğru kıvrılmış bir beyzbol eldivenini andırıyordu. Eğer uyanırsa bundan hoşnut olmayacaktır. O yüzden geri çekilin ve uyarmadı demeyin. Hepimiz iyice geri çekildik. Yalağın başında kalan Enoh ise... Eğilip kolunu Martin'in göğsünü dolduran buzların içine sokup karıştırmaya başladı. Bu haliyle buzdolabında gazoz arayan birini andırıyordu. Bir süre sonra bir şey yakaladığını anladık. Öbür eliyle koyun yüreğini başının üstünde tuttu. Enohun bedeninde ani bir titremenin ardından çarpmaya başlayan yürek havaya kanla karışmış asitli sıvı püskürttü. Enoh hızla kesik kesik soluyordu. Martin iletişim kurmaya çalışır gibi bir hali vardı. Cesette bir kıpırtı görmeye çalışsam da hareketsiz yatıyordu. Martin'in elindeki kalp bir süre sonra yavaşlayıp büzüştü. Buzdolabında uzun süre beklemiş et gibi rengi soluklaşıp koyu geriye dönüştü. Eno onu yere atıp elini bana uzattı. Cebimdeki kalbi çıkarıp avucuna koydum. Aynı süreci tekrarlayınca kalp bir süre atıp sıvı püskürtmesine rağmen... Bir süre sonra az önceki gibi durdu. Ardından Emma'ya verdiği üçüncü kalbi denedi. Şimdi geriye son şans olarak Brovin'deki kalp kalmıştı. Enoch kalbi Martin'in cesedi üzerinde pür dikkat tuttu. Parmaklarını adeta içine geçirecekmiş gibi organı sıktı. Kalp aşırı hızlı çalışan bir motor gibi titremeye başlayınca Enoch bağırdı. ''Uyan ölü adam, uyan!'' Buzun üzerine bir kıpırtı fark ettim. Buzun altında bir şey oynamıştı. Mümkün olduğunca yaklaşıp eğilerek bir hayat belirtisi aradım. Uzun bir süre boyunca bir hareket olmadı. Derken ceset binlerce volt ceyran verilmiş gibi birdenbire oynadı. Emma çığlık atınca hepimiz ilkilerek geri sıçradık. Ellerimi çekip tekrar baktığımda Martin'in başı bana doğru dönmüştü. Sağlam kalan perdeli gözü bir süre çılgınca oynadıktan sonra görünüşe bakılırsa benim üzerimde sabitlendi. Eno seni görüyor diye bağırdı. Cesedin üzerine eğildim. Kazılmış toprak, salamura ve daha kötü bir şeyin karışımı gibi kokuyordu. Martin'in tutuk, morarmış eli etrafı buz parçaları döküp titreyerek havaya kalktı. Havada bir süre asılı kalan elini kolumun üstüne koydu. Eli fırlatıp atmamak için kendimi zor tuttum. Martin'in dudakları aralanıp, çenesi aşağı doğru hareket etti. Onu iştebilmek için ağzına doğru eğildim fakat hiç ses çıkmıyordu. Elbette ses çıkmaz, akciğerleri çökmüş diye düşündüm. Fakat az sonra cılız bir ses duyunca biraz daha eğildim. Kulağım neredeyse donmuş dudaklarına değecekti. Garip ama o anda aklıma evimizin dışındaki yağmur geldi. Kulağıma boruyu koyup araba geçmediği zaman dinlediğimde, yer altından akan derenin belli belirsiz şırıltısı duyulurdu. Şehir kurulurken ebedi karanlığın olduğu bir dünyaya hapsedilen dere buna rağmen akmaya devam ediyordu. Diğerleri yanıma gelmişti ama ölüyü sadece ben duyabiliyordum. İlk söylediği adım oldu. ''Jacob.'' İçimi korku kaplamıştı. ''Evet.'' Ben ölmüştüm. Kelimeler ağzından çok yavaş ve tane tane çıkıyordu. Söylediğini düzeltti. Ben ölüyüm. Ne olduğunu anlatsana. Hatırlıyor musun? Bir an durakladı. Duvardaki aralıklardan rüzgar ıslık çalar gibi esiyordu. Anlayamadığım bir şey söyledi. Lütfen bir daha söyler misin Martin? Ölü adam. O beni öldürdü diye fısıldadı. Kim? Benim ihtiyar adam. Yani o Can mı? Benim ihtiyar adam diye tekrarladı. Büyüktü ve güçlüydü. Çok güçlü. Kim yaptı Martin? Gözlerini kapayınca tamamen öldüğünden korktum. Eno'ya baktım, başını salladı. Elindeki yürek hala atıyordu. Martin kapalı olmasına rağmen gözünü kırptı. Yavaş yavaş ama dengeli bir şekilde tekrar konuşmaya başladı. Ezberden bir şey okur gibiydi. Yeryüzünün gizemli rahmi içinde kıvrılmış bir cenin gibi yüzlerce kuşak boyunca uyudu. Kökler tarafından sindirildi. Karanlıkta mayalandı. Kurutulmuş yaz mevleleri gibi kilerde unutuldu. Sonunda bir çiftçinin çapası, tuhaf bir hasadın kapı hevesi gibi onu buldu. Martin konuşmaya ara verdiğinde dudakları titriyordu. Bu kısa sessizlik sırasında Emma bana bakıp, ne diyor diye fısıldadı. Bilmiyorum ama şiire benziyor. Martin titrek, ancak hepimizin duyacağı bir sesle konuşmaya devam etti. Kasvetli bir halde dinleniyor. Nazik yüzü is rengini almış. Cılız kolları kömür damarlarına benziyor. Ayakları dalgaların karaya sürüklediği buruşuk özüm salkımlarına. Sonunda şiiri hatırlamıştım. Bataklık çocuğu hakkında yazdığı şiirdi bu. Ah Jacob, ben ona ne kadar iyi bakmıştım. Vitrinin tozunu almış, toprağını değiştirmiş. Ona bir yuva kurmuştum. Kendi ezilen büyük bebeğim gibi. Ona öyle dikkat ettim ki. Ama... Titremeye başladı. Bir damla gözyaşı yanağından aşağı süzülürken donup kaldı. Ama o beni öldürdü. Bataklık çocuğu mu yani? İhtiyar adam mı? Beni geri gönderin. Diye yalvardı. Acı çekiyorum. Soğuk eliyle omzuma okşadı. Sesi yine zayıflamıştı. Yardım etmesi için Eno'a baktım. Kalbi biraz daha sıkarken başını iki yana salladı. Çabuk ola Ahbap. O sırada bir şey fark ettim. Martin bataklık çocuğunu tarif etmesine rağmen kendisini öldüren o değildi. Bayan Pregrim bana biz onları sadece yerken görebiliriz. Yani bu demektir ki ancak çok geç olduğunda fark edebiliriz demişti. Martin bir boş ruhu kendisini parçalığı sırada geceliğin yağmur yağarken görmüş ve o koşullar altında çok değer verdiği tehşir ürününe benzetmişti. Daha önce duyduğum korku tekrar ortaya çıkmış, bütün içimi alev gibi kaplamıştı. Yanımdakilere döndüm. Onu bu hale bir boş ruh getirmiş. Halen adının bir yerlerine dolaşıyor. Eno nerede olduğunu sor dedi. Martin onu nerede gördüğünü bilmem lazım. Lütfen, acı çekiyorum. Nerede gördün? Kapıma geldi. İhtiyar adam mı? Soluğu garip bir biçimde değişmişti. Dayanmak zor olsa da dikkatle yüzüne baktım. Gözü yana kayıp dikkati benim arkamda bir noktaya takılmıştı. Hayır, o yaptı, diye konuştum Martin. Derken üstümüzde bir ışık sallandı ve ardından gür bir ses, ''Kim var orada?'' diye haykırdı. Emma avucunu kapayınca Alev tıslayarak söndü. Geriye dönüp baktığımızda kapıda bir adam duruyordu. Bir elinde fener, öbüründe tabanca vardı. En kolunu buzdan çıkarırken Emma ile Brovin, adam Martin'i görmesin diye yalağın önünde durdular. Buraya girmeye niyetimiz yoktu diye konuştu Brovin. Zaten gidiyorduk. Gerçekten. Olduğunuz yerde kalın diye bağırdı adam. Sesi dümdüz, vurgusuzdu. Fenerin ışığı yüzünden suratını göremiyordum ama katmanlı montu adamın kimliğini açığa çıkarıyordu. Bu adam ornitologtu. İlk kez 12 yaşında bir çocuk gibi davranan Eno, Bayım, bütün gün bir şey yiyemedik dedi. Yemin ederiz. Sadece bir iki tane balık almaya geldik. Öyle mi? Görünüşe bakılırsa bir tane tutmuşsunuz. Bakalım cinsi neymiş? Bizi ayırmak amacıyla Fener'i sağa sola salladı. Yana çekilin. Biz yana çekilince Fener'i Martin'in son derece berbat durumdaki bedeni üzerine tuttu. Adam sakin tavrını hiç bozmadan Vay canına çok tuhaf görünen bir balık değil mi diye konuştu. Taze olsa gerek. Hala kıpırdıyor. Fener'in ışığı Martin'in yüzünde kaldı. Adamın gözleri yukarı kayarken dudakları ses çıkarmadan kıpırdadı. Eno'nun ona verdiği geçici yaşamın sönmek üzere olduğunu gösteren bir refleksi bu. Bravin sorgular bir tonla, ''Kimsin sen?'' diye sordu. Bu kimi sorduğunuza göre değişir ve benim sizi tanımam kadar önemli değil. Fener'i birer birer hepimizin yüzüne tutup gizli bir dosyayı okuyormuş gibi konuştu. Emma Bloom. Kıvılcım saçar. Ailesi onu satacak kimse bulamayınca bir sirke bıraktı. Brovin Brontley. Vahşi savaşçı. kantadar. Sefil üvey babasının boynunu kopardığı geceye kadar kendi gücünün çapını bilmiyordu. Enav kanır Ölüleri diriltir. Cenaze levazı matçısı bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Ailesi müşterilerin neden ayaklanıp uzaklaştığını bir türlü anlayamadı. Adam konuştukça çocuklar büzüşüp ondan uzaklaşıyordu. Derken fenerin ışığı benim yüzüme vurdu. Ve Jacob, bu günlerde çok da af dostları dinliyorsun. İsmimi nereden biliyorsun? Adam boğazını temizledi. Tekrar konuşmaya başladığında sesi tamamen değişmişti. New England'ın aksanıyla beni o kadar çabuk mu unuttun diye sordu. Tabii ben yoksul ve yaşlı bir otobüs sürücüsüyüm. Herhalde beni hatırlamazsın. İmkansız gibi görünse de bu adam ortaokuldaki servis şoförün Bay Baron'un sesini tıpatıp taklit ediyordu. Son derece horlanan, son derece huysuz, robot gibi katı bir adamdı. 8. sınıfın son gününde yıllıktaki resmini Zımba telleri kullanarak tanınmaz hale getirip bir bust gibi koltuğunun arkasına yapıştırmıştık. Her gün öğleden sonra otobüsten inerken adamın bana nasıl seslendiğini şimdi hatırlamıştım. Yolun sonu Portman. Adamın fenerin ışığı ardında gizlenen yüzünü görmeye çalışarak ''Bay Baron?'' diye kuşkuyla sordum. Adam gülerek boğazını temizledi. Aksanı bir kez daha değişmişti. Koyu bir Florida şivesiyle ya o ya da bahçıvan dedi. Ağaçlarınızın budanması lazım. İyi bir fiyata yaparım. Yıllar boyunca bizim evin bahçesine bakan ve havuzu temizleyen adamın sesinin tıpatıp aynısıydı. Nasıl yapıyorsun bunu? O insanları nereden tanıyorsun? Aksanı bir kez daha düzleşerek, çünkü ben o insanlarım dedi. Benim şaşkınlığıma keyiflenerek bir kahkaha attı. Aklıma bir şey gelmişti. Bay Bero'nun gözlerini hiç görmüş müydüm? Pek sayılmaz. Her zaman yüzünü kaplayan kocaman bir güneş gözlüğü takardı. Bahçıvan da güneş gözlüğü ve geniş kenarlı bir şapka takardı. Hiç onlara dikkatli bakmış mıydım? Bu bukalemon benim hayatımda başka hangi rolleri oynamıştı? Neler oluyor diye sordu Emma. Kim bu adam? Kes diye bağırdı adam. Sıra sana da gelecek. Demek beni izliyordun dedim. O kuyunları sen öldürdün. Martin'i de sen öldürdün. Masum bir edayla Kim? Ben mi? Diye konuştu. Ben kimseyi öldürmedim. Ama sen bir yaratıksın öyle değil mi? Bunu onlar söylüyor. Bir türlü anlayamıyordum. Bahçıvanı annem üç yıl önce onun yerine başkasını tuttuğundan bile görmüyordum. Bay Barron ise sekinci sınıftan sonra hayatımdan çıkmıştı. Onlar, yani o, beni gerçekten takip ediyor muydu? Benim burada olduğumu nereden biliyordun? Sesi bir kez daha değişerek, Jacob kendin söyledin ya diye konuştu. Tabii gizli kalmak koşuluyla. Şimdi eğitimli birinin Orta Amerika'ya özgü yumuşak ses tonuyla konuşuyordu. Feneri yukarı kaldırınca ışık kendi yüzüne vurdu. Önceki gün gördüğüm sakalı yoktu. Artık onu kesinlikle tanımıştım. Yağmur gürültüsünün bastırdığı bir fısıltıyla Doktor Golden'' diyebildim. Birkaç gün önceki telefon konuşmamızı hatırladım. Arkadan gelen gürültüyü havaalanı olarak açıklamıştı. Fakat kız kardeşini karşılamıyordu. Benim peşimden geliyordu. Başım dönüp sersemleyince Martin'in yattığı yalığa dayandım. Bütün vücudum uyuşmuştu. ''Komşumuz.'' Dedemin öldüğü gece çimleri sulayan yaşlı adam. O da sendin. Adam gülümsedi. Ama gözlerin... Kontakt lens diye cevap verdi. Bir tanesini baş çıkarınca ortaya bembeyaz bir küre çıktı. Bugünlerde yapılan ürünler göz kamaştırıcı. Ve birkaç sorunu daha tahmin edeyim bakayım. Evet ben diplomalı bir psikiyatırım. Sıradan insanların zihinleri beni uzun zamandır cezbediyordu. Ve hayır, seanslarımız yalana dayalı olduğu halde tamamen zaman kaybı olduğunu sanmıyorum. Aslında sana yardım etmeyi sürdürebilirim. Ya da daha doğrusu birbirimize yardım edebiliriz. Lütfen Jacob, onu dinleme dedi Emma. Merak etme, ona bir kez inandım. Aynı hatayı bir daha yapmam. Gollum beni duymamış gibi konuşmaya devam etti. Sana güvenlik ve para sağlayabilirim. Sana hayatını geri verebilirim Jacob. Tek yapman gereken bizimle çalışmak. Biz mi? Matthews ve ben. Başını geriye çevirip seslendi. Buraya gel de merhaba de Matthews. Arkasındaki kapıda bir gölge belirdi. O anda ortalığı dayanılmaz bir leş kokusu kaplamıştı. Brovin eliyle ağzını kapatıp geriye doğru çekildi. Bu arada Emma'nın yumruklarını sallamayı düşünürcesine sıktığını fark ettim. Kolunu tutup bekle diye dudak hareketi yaptım. Kolun mantıklı görünmeye çalışarak teklifim şu diye devam etti. Senin gibi insanları bulmamıza yardım et. Buna karşılık Matthews ya da onun türünden kimse sana dokunmayacak. Evinde yaşayabilirsin. Boş zamanlarında benimle birlikte dünyayı gezersin. Sana güzel maaş veririz. Ailene benim araştırma asistanım olduğunu söyleriz. Eğer kabul edersem arkadaşlarıma ne olacak diye sordum. Silahıyla boşver der gibi hareket yaptı. Tercihlerini uzun zaman önce yaptılar. Önemli olan yürürlükte büyük bir planın olması Jacob. Ve sen onun bir parçası olacaksın. Acaba bu teklifi düşündün mü? Sanırım kısa bir an bile olsa düşünmüş olmalıyım. Doktor Gollum tam benim aradığım şeyi, üçüncü seçeneği öneriyordu. Ne sonsuza kadar burada kalmayı ne de ayrılıp ölmeyi içeren bir gelecekten bahsediyordu. Fakat arkadaşlarıma şöyle bir göz atıp yüzlerindeki kederi görmem en ufak bir dürtüyü bile kafamdan uzaklaştırmaya yetmişti. Pekala diye konuştu Gollum. Cevabın nedir? Sana en küçük bir yardımı yapmaktansa ölmeyi tercih ederim. Ya! Ama sen bana zaten yardım ettin. Kapıya doğru gerilemeye başladı. Seanslara devam edemeyecek olmamız ne yazık Jacob. Fakat umarım tamamen bir kayıp olmamıştır. Dördünüz bir arada ihtiyar maltusu uzun zaman önce girdiği alçaltıcı şekilden nihayet kurtarmaya yetebilir. Ah hayır diye sızlandı Eno. Beni yemesini istemiyorum. Brovin, ağlama kendini küçük düşürüyorsun diye bağırdı. Hepsini öldürmek zorunda kalacağız, hepsi bu. Golun kapının önünden kılıp izlemeyi isterdim diye konuştu. Seyretmeye bayılırım. Golun gidince canavarla baş başa kalmıştık. Yaratığın karanlıkta nefes alıp verdiğini duyabiliyordum. Arızalı bir su tesisatı gibi hırıltılar çıkarıyordu. Hepimiz bir adım geriledik. Sonra bir adım daha Sonunda sırtımız duvara dayanmıştı. İdam mangasının önünde kurşuna dizilmeyi bekleyen mahkumlar gibi yan yana duruyorduk. Emma'ya ''Bana ışık lazım.'' diye fısıldadım. Girdiği şoktan ötürü kendi gücünü unutmuş görünüyordu. Avucunda alev belirince önce duvarda titreşen gölgeleri fark ettim. Canavar yalakların arasından sinsice yaklaşıyordu. İşte kabusum karşımdaydı. Kılsız çıplak bedeniyle Kambur bir vaziyette duruyordu. Beneklerle kaplı, kara gri derisi yer yer sarkmıştı. Gözlerinden halkalar halinde cerahat damlıyordu. Bacakları kavisli, ayakları birer sopa gibi dümdüzdü. Yağmur yumur elleri, işe yaramayan birer pençe gibiydi. Bedeninin her kısmı, yaşaması imkansız görünen yaşlı bir adamın tükenmiş bedenini andırıyordu. Biri hariç. Aşırı büyük çenesi, en göze çarpan yeriydi. Küçük birer et bıçağı kadar uzun ve sivri dişleri barındıran şişkin bir çenesi vardı. Ağzının etli kısımları bu kadar keskin parçaları barındıramayacağından dudakları sinir bozucu bir sırıtmayı andırırcasına geriye doğru çekilmişti. Derken o korkunç dişler birbirinden ayrıldı. Canavarın ağzı açılınca her biri bileğim kalınlığında üç tane şerit gibi dil dışarı çıktı. Diller birer makara gibi açılıp uzayınca Neredeyse mekanın yarısını kapladı. Üç metre, belki de daha uzun olan diller havada sallanırken, yaratık yüzünde cüzanları andıran bir çiftlik vasıtasıyla düzensiz biçimde soluk alıyordu. Sanki kokumuzu içine çekiyor, bizi nasıl yalayıp yutacağını düşünüyordu. Şimdiye kadar ölmemiş olmamızın tek sebebi, bunun çok kolay bir yolu olmasıydı. Güzel bir yemeğin tadını çıkarmak isteyen, boğazına düşkün bir adam gibiydi bu canavar işleri aceleye getirmenin gereği yoktu. Diğerleri canavarı benim gibi göremese de duvara vuran gölgesini, özellikle birer halat gibi uzamış dillerini görebiliyordu. Emma kolunu ileriye uzatınca avucundaki alev iyice parlaklaştı. Ne yapıyor diye fısıldadı. Neden bize saldırmadı? Bizimle oyun oynuyor. Kapana kısıldığımızı biliyor. Bruvin, hiç de kapana kısılmadık diye homurdandı. Şunun yüzüne okkalı bir yumruk indireyim de o kanlı dişlerini ağzına dökeyim. Yerinde olsam o dişlerin yanına bile sokulmazdım. Boş ruh aradaki mesafeyi kapamak için bize doğru hantalca birkaç adım attı. Dilleri biraz daha açılıp birbirinden ayrıldı. Bir tanesi bana, bir tanesi Enoa, üçüncüsü Emma'ya yaklaştı. Emma, bizi rahat bırak diye haykırarak elini bir meşale gibi salladı. Alev üzerine gelince geriye çekilen dil, saldırmaya hazırlanan bir yılan gibi yeniden yavaş yavaş yaklaştı. Kapıya ulaşmamız lazım diye bağırdım. Boş soldan üçüncü yalağın yanında. O yüzden sağdan gidelim. Eno, asla başaramayacağız diye bağırdı. Dillerden bir yanağına deyince çığlığı bastı. Emma, Üç deyince fırlayın diye haykırdı. Bir. O anda Brovin bir ölüm perisi gibi uluyarak yaratığın üstüne hamle yaptı. Canavar çığlık atarak yükseldi. Sarkık derisi gerilmişti. Üç dilini birden kamçı gibi indirmek üzereyken Brovin, Martin'in yattığı yalan altına kollarını sokarak havaya kaldırdı ve canavara doğru fırlattı. İçi buz parçaları, balıklar ve Martin'in cesediyle dolu koca yalak Havadan yan dönerek, kulakları sığar eden bir gürültüyle boş ruhun üstüne düştü. Bravin dönüp bizim bulunduğumuz yönde iyice gerildi. ''Çekilin!'' diye bağırarak arkamdaki duvara doğru koştu ve çürümüş kavaslara tekmeyi indirdiği gibi koca bir delik açtı. Delikten önce en küçüğümüz olan Enok dışarı fırladı. Onu Emma takip etti. Ben itiraz etmeye fırsat bulamadan... Brovin beni omuzlarımdan tuttuğu gibi ıslak karanlığın içine fırlattı. Yüzü koyun bir su birikintisine düşmüştüm. Dışarıdaki hava insanı şoka sokacak kadar soğuk olsa da canavarın dilinin gırtlağıma sarılmasından kurtulduğum için sevinçten başka bir şey hissedemiyordum. Emma ile Enoch beni tutup kaldırınca koşmaya başladık. Bir süre sonra Emma Brovin'e seslenince durduk. Geriye baktığımızda bizim peşimizden gelmediğini fark ettik. Tekrar seslenip karanlıkta göz gezdirdik. Gidip geriye bakmaya cesaretimiz yoktu. O sırada Eno, işte orada diye bağırdı. Brovin, bu sahnenin bir köşesine yaslanmıştı. Ne yapıyor bu diye bağırdı Emma. Brovin, kaç! Brovin, bütün binayı kucaklamak ister gibi bir manzara vardı. Ardından birkaç adım gerileyip hızla ileri atıldı ve omzuyla binanın köşe desteğine bir darbe indirdi. Koca bir sahne kibit çöpünden yapılmış bir ev gibi darmadağın oldu. Tos haline gelen buzların yarattığı bulut kümesiyle iyili ufaklı tahta parçaları rüzgarla birlikte sokağa savruldu. Brovin manyakça sırıtarak bize doğru koşarken hepimiz sevinçle bağırıp çağırdık. Ardından şakır şakır yağrı yağmurun altında kahkahalar atarak ona sarıldık. Gel gelelim bu sevinç dalgası fazla uzun sürmedi. Biraz önce gördüklerimizin yarattığı şok, tekrar üstümüze çökmüştü. Emma bana döndü ve hepsinin aklında olduğunu tahmin ettiğim soruyu sordu. Jacob, yaratık seninle ilgili o kadar çok şeyi nereden biliyordu ve bizim hakkımızdaki bilgileri? Sen ona doktor dedin diye ekledi Eno. O benim psikiyatrımdı. Psikiyatır diye bağırdı Eno. Aman ne harika! Bizi bir yaratığa satmakla kalmadı üstelik adam akıllı deli enmo onu sertçe dürterek sözünü geri al diye haykırdı eno onu dürtmek üzere kenarlarına girdim durun diyerek onları ayırdım eno'ya döndüm yanlış düşünüyorsun ben deli değilim benim deli olduğumu sanmamı sağladı ama anlaşılan onca zamandır sıra dışı olduğumu biliyordu gerçi bir konuda haklısın size ihanet ettim Dedemin anlattığı öyküleri bir yabancıya anlattım. Senin kabahatin yok dedi Emma. Bizim gerçekten yaşadığımızı bilemezdin. Tabii ki bilebilirdi diye bağırdı Eno. Eyüp ona her şeyi anlatmış. Hatta bizim fotoğraflarımızı bile göstermiş. Golun sizi nasıl bulacağının dışında her şeyi biliyordu dedim. Ben de ona dost doğru buraya getirdim. Ama seni kandırmış dedi Brovin. Çok üzgün olduğumu bilmenizi isterim. Emma bana sarıldı. Tamam canım, hepimiz hayattayız. Şimdilik dedi en o. Ama o manyak hala ortalıkta. O boş ruha bizi nasıl yem etmeye arzulu olduğunu düşünürsek, bahse girerim döngüye kendi başına nasıl gireceğini çözmüştür. Aman tanrım, haklısın dedi Emma. Öyleyse ondan önce oraya gitsek iyi olur dedim. Ve şundan önce diye ekledi Brovin. Yıkılan bu saniye gösteriyordu kırılan tahta parçaları kıpırdamaya başlamıştı. Sanırım dost doğru bize saldıracak ve ne yazık ki ortada üstüne yıkılacak evde kalmadı. İçimizden biri ''Kaçın!'' diye bağırdı. Gerçi o daha söylemeden koşmaya başlamıştık. Boş ruhun bize ulaşamayacağı tek yere, döngüye doğru uçarcasına koşuyorduk. Zifiri karanlıkta kasabanın sokaklarından geçtik. Evlerin zar zor seçilen mavi dış hatları yerine eğimli tarlalara, Ardından sırta bıraktı. Ayaklarımızın altından akan sular sırta tırmanmayı tehlikeli hale getirmişti. Ayağa kayan Enoch yere düştü. Onu kaldırıp koşmaya devam ettik. Brovin de ayağa kayarak düştü ve 5-6 metre aşağı sürüklendi. Emma ile birlikte yardım etmek için geriye koştuk. Onu kollarından tutup kaldırırken yaratığın bizi takip edip etmediğini görmek için geriye baktım. Deli gibi yağan yağmurdan başka görünürde bir şey yoktu. Boş ruhları fark etme yeteneğim ışık olmadığı zaman fazla işe yaramıyordu. Fakat sırtın tepesine vardığımız anda çakan kocaman bir şimşek ortalığı aydınlatınca dönüp baktım ve onu gördüm. Bizden epey geride olmasına rağmen hızlı tırmanıyordu. Uzun dillerini çamura vurup bir örümcek gibi sırta tutunarak ilerliyordu. Kaçalım diye bağırdım. Hepimiz sırtan aşağı atladık. Ve kıçüstü kayarak düzlüğe kadar indik. Ayağa kalkıp tekrar koşmaya başladık. Bir şimşek daha çaktı. Canavar şimdi daha da yaklaşmıştı. Bu hızla ondan kurtulmamıza imkan yoktu. Tek umudumuz manevra yapıp onu atlatmaktı. Bizi yakalarsa hepimizi öldürür diye bağırdım. Ama ayrılırsak tercih yapmak zorunda kalacak. Ben onu uzun yola sokup bataklığa gömmeye çalışacağım. Siz en kısa zamanda döngüye gidin. Delisin sen diye bağırdı Emma. Arkada kalması gereken biri varsa benim. Ateşimle savaşırım. Bu yağmurda olmaz dedim. Hem onu göremezsin. Kendini öldürmene izin veremem diye bağırdı. Tartışacak vakit yoktu. Brovin ile Eno ileriye doğru koşmaya devam ederken Emma ile birlikte canavarın bizi takip etmesi umuduyla patikadan saptık. Gerçekten de bizim peşimize düştü. Artık öyle yakındaydı ki nerede olduğunu görmek için şimşeğe ihtiyacım yoktu. Midemdeki sancı yeterliydi. Saban izleri ve hendeklerle dolu bir tarlada el ele tutuşup koşarken zaman zaman saraya tutulmuş gibi düşüyor birbirimize tutunuyorduk. Bir yandan silah gibi kullanmak üzere yerde eri bir taş arıyordum. O sırada ileride karanlığın içinde bir yapı belirdi. Tavanı aşağıya sarkmış, kapısı bulunmayan bu küçük barakayı yaşadığım panik nedeniyle hatırlayamamıştım. Nefes nefese saklanmamız lazım dedim. Eve doğru son hızla koşarken yalvarırım bu yaratık aptal olsun. Lütfen, lütfen aptal olsun diye dua ettim. Görülmeden barakaya girme umuduyla geniş bir kavis çizdik. Barakanın arkasına geldiğimizde Emma bekle diye bağırdı. Yağmurluğunun cebinden Enoch'un verdiği tülbenti çıkardı. Çabucak bir taşa sarıp bağlayarak sapan benzeri bir icat yaptı. Bir süre avucunda tutup tutuşmasını sağladıktan sonra ileriye doğru savurdu. Taş ilerideki bataklığın içine düşüp karanlığın içinde cılız bir alevle yanmaya devam etti. Emma şaşırtmaca diye açıklama yaptı. Dönüp barakanın karanlık içine girdik.